Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu çağda cihadı konuşmak istiyoruz. Ancak cihat kelimesinin cihadın muhatabı olan kitleler ve noktalar tarafından ürkütücü ve itici duruma getirildiği bir zamanda bunu konuşuyoruz. Küçük bir düzeltme yaparak söze başlamanın yararı var. Gıda deyince gıda ne kadar ekmek gıdadır ki hep ekmek anlaşılıyor gıda dediğimizde gıda kelimesi sözcüğü kullanılır kullanılmaz akla niye fırın geliyor aslında ekmek çeşitler içinde belki de bin çeşitten bir tanesidir fasüllesinden ıspanağından prasasına kadar yüzlerce yiyecek çeşidi var. Ama dünyanın her yerinde bir dilim ekmeğin varlığı veya yokluğu, gıdanın varlığı veya yokluğu olarak anlaşılıyor. Ne diyoruz buna? Ekmek gıdayı sembolize ediyor. Aslında gıdanın kendisi ekmek değil. Ama buğdayın ağırlığı, insanın ilk değirmene koyduğu tahıl çeşidi olması, almış götürmüş marka değeri var ekmeğin. Bir noktadan sonra insanlar ekmeğe tenezzül bile etmeyebiliyorlar. Ama zenginiyle fakiriyle herkes gıdadan ekmek anlıyor. Yüzde oranı ise, o kadar yüksek değil ekmeğin. İşte cihat deyince de sadece kılıç ve tüfekle bir savaş yapmayı anlamak yüzde yüz budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki sekiz yılında Onlarca kere savaş yaptı. Ama bir küfür neslini iman nesline dönüştürmek için binlerce eylem yaptı. Bunlardan 60 küsür tanesi sadece savaştı. Ama tamamı cihattı. Dolayısıyla cihat Müslüman'ın savaşın da içinde bulunduğu eylemlerinin adıdır. Sadece savaşın adı değildir. Müslümanların beyninde bile savaşın böyle yanlış algıyla bozulmuş olması bir kayıptır bizim için. Ciddi bir kayıptır hem de. Bu nedenledir ki ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, büyüklüğünü ve din adına gösterdikleri gayretlerini hep Bedir'le, Uhud'la, Hendek'le, Mekke'nin fethiyle ölçüyoruz da, Alkol fıçılarını Medine sokaklarına dökmesini bir türlü cihat olarak anlamıyoruz. İstedikleri kadar kadınla aile hayatı kurmuşlarken, şu kadarından fazlasını boşayacaksınız diye Allah emrettiğinde, peki ya Rabbi, Değişlerini cihat olarak göremiyoruz. Çünkü cihadı onların sadece Uhud'daki şehadetiyle görüyoruz. Resim tasvir etmek caizdir varsayarak bir örnek vereyim. Bir sahabi azameti bize çizer misin desek bir ressama ne çiziyor? Bir kılıç boyun kadar neredeyse onu kaldırmış taş yarar gibi şiddetle vuruyor. Sahabi büyüklüğünü böyle tasvir ediyoruz. Ömer radıyallahu anh'ı hep keseyim şunun kafasını ya Resulallah diye bir cellat mantığıyla görüyoruz da bir çocuğun ağlamasıyla ağlayan bir merhamet abidesi olarak göremiyoruz Ömer'i. Vurdu kırdıları bizim gözümüzde büyük de o vurdu kırdılı adam o vurdu kırdılı adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde mumdan adama nasıl döndü bunu cihat olarak görmüyoruz. Halbuki asıl cihadı o mum adam haline gelmesiydi. O sert adam nasıl o hale geldi? O dönüşüm daha büyük bir cihat. Burada cihadın eksik anlaşılması söz konusudur. Tıpkı gıda deyince bir somun ekmeği kaldırıp buyur gıda diyen insan gibi kardeşim başka bir şey bilmiyor musun yok pirinç gıda değil mi arpa gıda değil mi fasulye gıda değil mi sıvı deyince sadece su anlamak da böyle bir şey içecek deyince sadece su mu anlıyoruz meyve gıda değil mi hoşaf içecek bir şey değil mi Hayata bir isim üzerinden anlam veremeyiz. İnsan kimdir sorusunu sadece bir insan kolunu kaldırıp bak bu gördüğün şey insandır deniyor mu? Bu insanın koludur. İnsan değildir. Uhud, ashabı ı kiramın Allah onlardan razı olsun cihadının biridir. Kendisi değildir. Onlar asıl cihadlarını aile dönüşümünde yaptılar sabah namazına kalkarken cihat yaptılar. Onların Uhud'daki cihadından daha aşağı kalmaz cihadı, sana anam ve babam feda olsun ya Resulallah derken ki sözlü o. Kızıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, büyüğüyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetin, yani Allah'ın peygamberine teslimiyetin, hiçbir peygambere nasip olmamış örneğini sergiledikleri zaman, en büyük cihadı yaptılar. Saad bin Ubad'e, Allah ondan razı olsun, Bedir'e katılalım mı, katılmayalım mı, yani cihad edelim mi, etmeyelim mi sorusunda, Resulullah, herhalde sen, Ensarın ne düşündüğünü merak ediyorsun. Allah'a yemin olsun ki biz, Musa'ya iman edenlerin, Musa'ya dediği gibi sen ve Allah savaşın, biz burada bekleriz demeyeceğiz sana. Atını denize de sürsen arkandayız ya Resulallah dediler ya, o cihad Bedir'in aslıydı zaten. Bedir cihadının ruhu oydu. Onun için oradaki 314 kişinin, Bedir'e katılan 314 kişinin o çağlar üstü mekanlar dışı uzayı kuşatan o büyük teslimiyeti Allah'ın razı olduğu bir teslimiyet oldu da siz bundan sonra ne günah işlerseniz işleyin affettim sizi dedi Allah onlara asıl cihat budur zaten daha sonraki yıllarda asaptan sonraki yıllarda bu yüreği taşımayanlar da harp meydanlarına katıldığı için cihatta yer yer aksamalar oldu. Savaşlarda mağlubiyetler görüldü. Bu noktayı düzeltmek lazım. İbni Teymiye'nin Allah ona rahmet etsin müthiş bir cihat tarifi var. Diyor ki cihat iman ve salih ameli ile Allah'ın razı olacağı şeyleri ortaya çıkarmak Allah'ın razı olmadığı küfür fısk ve isyanı engellemektir diyor cihat budur Allah ne istiyor kullarından iman ve salih amel istiyor ne istemiyor küfür isyan ve fısk istemiyor nifak istemiyor İstediklerini buyur yarabbi deyip ortaya koymak istemediklerini de engellemek cihattır eğitimle yapıyorsan eğitim yürüyerek yapıyorsan yürüyerek ağlayarak yapıyorsan ağlayarak her ne suretle ortaya çıkıyorsa Allah'ın bu maksadı kullarından beklediği muradı her neyse Allah'ın o cihattır peki Uhud nedir? cihadın en mükemmel örneklerinden biridir Bedir en mükemmel örneklerinden biridir çünkü Allah o gün o 314 kişiden şirkin başı olan Ebu Cehil'i katletmelerini istiyordu dolayısıyla peki ya Rabbi deyip yola çıkınca o gün Allah'ın muradı olan şey yüzde yüz gerçekleşmiş oldu Bedir'den dönerken de Allah'ın muradı neydi? eğitim seferberliğiydi bu seferde Müşrikten, müşrikler arasından okuma yazma bilenler de dahil olmak üzere Medine'de bir okuma yazma seferberliği başlatıldı murad oydu çünkü daha sonra Tebuk'e katılırken herkes bir şeyler getirsin Allah'ın ordusunun desteği olun mal infak edin dendiğinde bir avuç buğday kadar bir şeyi olan da onu getirdi bir çuval buğdayı olan da erzak olarak onu getirdi. İki ayakkabısı olan bir tanesini getirip bir İslam askeri giysin dedi. Allah'ın muradı o olduğu için Allah onlardan razı oldu oldu bu sefer. Onlardan Allah razı oldu. Hatta hiçbir şey getiremeyip hiçbir şey yok. İslam ordusuna verecek hiçbir desteği yok. Sadece iki damla gözyaşı var. Yok ya Resulullah ne vereyim sana? deyip gözyaşı akıtan da وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ ma مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ. Ayetinden de anlaşıldı. O bile Allah'ın muradını gerçekleştirdiği için o da cihad etmiş oldu. Allah'ın muradı fedakarlıktı. Olan vererek o fedakarlığı yaptı. Olmayan da vermeye hazır olduğunu ispat ederek o fedakarlığı yaptı. Allah razı oldu. Dolayısıyla u'da katılan, tebuke katılan, Mekke Fethi'ne katılan veya katılmayan herkes üzerine düşeni yaparak cihad etti. O ümmetin o günkü kadınları, Cihada giden kocalarına moral dopingi yaptıkları için arkanıza bakmayın biz sizin için ağlamıyoruz merak etmeyin görüntüsü verdikleri için Allah onlardan da razı oldu. Yapabildikleri çek şey moral vermekti kadınlarda onu yaptıkları için Allah onlardan memnun oldu. Onların cihadı da oydu. Biz bu kılıcı kullanamıyoruz ya Resulallah sorusun ama Arafat'ta dua ediyorsunuz ya gidin siz de dua edin yeryüzü şeytana karşı Allahu Ekber sesleriyle dolsun çınlazın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi düzeltmek lazım Allah için yapılacak cihat cephedeki cihattır ümmetin vatanının sınırındaki cihattır şüphesiz oraya gidecek Müslüman kafayı oluşturmak daha büyük cihattır. Çünkü insanlar koyun gibi cepheye sürülemezler. Gidince de kaçar, gidince de silah bırakar, düşmanla iş birliği yapar. O ruhu kazandıracak, o ruhu oluşturacak eğitim, o cihadın aslıdır. Bunun için Kur'an-ı Kerim, ilim adamlarının, okuma yazma bilip bir şeyler öğreteceklerin cepheye götürülmemesini emrediyor o ruhu kaynatacak kazanı bunlar canlı tutsunlar çorbası kazansın, kaynasın ümmetin diyor Kur'an-ı Kerim cihat o cihadın altyapısını oluşturan her şeyden ibarettir nasıl şehit gökten düşmüyor anaların doğurduğu çocukların yetiştirilip cepheye gönderilmesinden sonra oluşuyorsa şehitlik ruhu ve anlayışı da kendiliğinden oluşmuyor, eğitimle oluyor infakla oluyor, sosyal anlayışla oluyor camide ibadet ederken ki teşvikle oluyor bu ümmet su üstünde yazı yazan bir ümmet değil kağıtta yazıp realitede görünmeyen bir ümmet değil hayatı Allah için dolduran bir ümmettir dolayısıyla cihadı da bütün yönleriyle ve iç donanımı ile doldurduğunda ümmet cihad eder sadece fakirlerin çocuklarını cepheye göndermek bir cihad çeşidi değildir ümmetin o cihadı hazmetmesidir cihad bağrıma basarım, cepheye giden çocuğumun yanında ağlamam diyen ana da cihad anasıdır. Daha çocuğunun askere gitmesine iki ay kala, cihada gitmesine iki ay kala ağlamaya başlayan ana değildir o ana. Suç değil ağlaması şüphesiz. Ama cihadı hazmetmiş ana başka, oğlunu askere gönderen, cihada gönderen ana, Başka bir anadır. Önce bu çizgiyi net çizeceğiz. Cihad, iman ve salih amel istiyor Allah, onu ortaya çıkarmaktır. Küfür, isyan, nifak istemiyor, onu engellemektir. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyorsa. 12. asırda bir çeşit yapılıyordu, 17. asırda bir çeşit yapılıyor, 20. asırda bir çeşit yapılıyor, şimdi internetle yapılıyordur. Belki yarın internet üstü bir sistem çıkacak, cihat oradan yapılacak belki. Belki diploma ile yapılacak. Belki sosyal hizmetle yapılacak. Ne imanı ortaya çıkarıyor, küfrü sindiriyorsa o cihattır. Onu yapan da mücahittir. Çünkü Allah'ın bizden muradı yani istediği şeyi Allah'ın sözü en yüce söz olsun. Kur'an'ın konuşulduğu yerde beşer konuşmasın. Allah konuşsun, tağut sussun. Bunun için Allah bizi gönderdi. Bu ümmet bunun için var. Bu iş için uğraşan ümmet mücahit ümmettir. Bu iş için kan ve akıtan, can veren ümmet şehit ümmettir Allah'ın izniyle. Şehit adamdır Allah'ın izniyle. Şehit kadındır Allah'ın izniyle. Başka türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü anlayamayız. Alimin mürekkebi, mürekkep, kaleminin mürekkebi şehidin kanından değerlidir sözüne bir anlam veremezsiniz. Hiçbir anlam veremezsiniz. Hem şehidin bütün günahları affolup diriliyor hem alimin böyle bir sözü, yani alimlerin bütün günahları affolacak diye bir sözü yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama alimin mürekkebi, kalemiyle yazı yazdığı mürekkebi, şehidin akan kanından değerlidir sözü, ne anlama geliyor? Alim şehidi hazırlar. Ne bilsin insanlar şehadet diye bir şey var. Şehadetin kıymetini kimden öğrenecek insanlar? Alimlerden. Onların kitaplarından öğrenecekler de şehitliğe koşacaklar. Bu yüzden ilk işimiz cihadı yerine oturtmaktır. Bunu becerdikten sonra Allah'ın izniyle dul bir kadının da mücahit olabileceğini anlarız. Bir delikanlının da ders çalışırken mücahit olabileceğini Anlayabiliriz. Aksi takdirde, Çanakkale'yi elini şakağına koyup beklersin. Bir Çanakkale daha olacak da, melekler sana şehitlik getirecekler. Kaçırdığın yüzlerce şehitlik alternatifi, cihat alternatifi ise, hesabını vereceğin şey olarak defterlere kaydoldu. Maazallah. Bu sebeple, bir taksimat yapıp, Cihadın çeşitlerini önce konuşacağız. Aslında biz burada bu çağda cihadı engelleyen şeyleri konuşmak istiyoruz. Ama herkes ben cihad edip şehit olmak istiyorum diyen gencin o fevri ve hamasi duygusunu engelleyen filan devlet filan Avrupa ülkesi ne bakıyor? Tamam işte bu kafirler istemiyorlar bizim tabancalarımızı, tüfeklerimizi alıp, şöyle 5-10 kafir öldürmemizi, istemiyorlar, düşünüyor, halbuki siyasette bir cihattır, ekonomi, ala bir cihattır, ala bir cihattır, aynı zamanda eğitim, cihadın zirvesidir, çünkü bu asırda, eğitim diye bir, sistem oluşturuldu, okula eskiden giderdi çocuklar, şimdi anaokulu, 3 yaşında çocuklar okumaya başladı, yani cihad, ruhu 3 yaşından itibaren veriliyor veya anti cihat boşluğu 3 yaşından itibaren aşılanıyor dolayısıyla analar babalar bu konuda cihattan kaçıyorlar veya cihada hazırlanıyorlar aynı şekilde iffeti korumak namusu korumak bir cihat mıdır değil midir bütün savaşlarda bayrak ve namus için diye bir slogan kullanılmıyor mu demek ki bayrak ve namus Bizim cihadımızın özü zaten. E peki namusu aile korumuyor da kim koruyor? Ailenin olmadığı yerde namusu neyle koruyacaksın? Hangi namusu koruyacaksın? Aile varsa namus diye bir şey var zaten. E dolayısıyla namusu korumak cihat oluyor da namusu oluşturmak cihat olmuyor mu? herkes namus için seferberlik yapıyor ya aile yok kardeşim evlenen yok Neyin, neyi koruyorsunuz siz neyi koruyorsun var olan bir şey ekmek kavgası diyorsun da ekmek yok yine in kavgasını yapıyorsun denir mi insana denir tabi o zaman bizim cihadımız nedir dediğimizde siyaset ekonomi eğitim aile ibadet pek çok cihat çeşidimiz var Allah ne istiyor bizden Namaz kılınca e, namaz bir cihat. Sabah namazına kalkmak bir cihat o zaman. Ne istiyor bizden? Kelimetullahül Ulya. Allah'ın sözü en yüce olsun. Yani siyaseti İslam adına yapın diyor. E, sana bir cihat çeşidi. Ne istiyor? Faizle savaşın diyor. Yoksa faizi siz de bulaştığınız bir bela haline getirirsiniz. Benimle savaşmış olursunuz diyor. O zaman faizsiz bir sistem için oluşan mücahit değilse kimdir bu mücahit dünyada? Kimdir bu mücahit? وأنكحوا الأيام منكم İçinizden bekarları evlendirin Allah buyuruyor. Ya evlilik Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Allahu Teala cahilliği kaldırın buyuruyor. E o zaman eğitim bir Allah'ın emridir. Cihad Allah ne istiyorsa onu yapmaktır. Ashab-ı Kiram'dan Allah gidin kafirlerle savaşın Uhud'da perişan edin onları gelin. Dedi de emri bitti mi Allah'ın yoksa o yüz emrinden biri miydi sadece Allah'ın? İnşallah bu raya döndüğünde bu cihat treni, yani anlayış bu olduğunda, bir gencin evliliğinin ne manaya geldiğini de anlamış olacağız. Bir çocuk hafız olduğu zaman, Göklerde bir yıldızı alıp dünyaya getirmiş kadar değerli bir iş yaptığımızı anlamış olacağız o zaman. Çocuk doğuran annenin yaptığı işin mukaddesliğini anlamış olacağız da, Uhud'taki Hamza'nın parçalanmış vücuduna şehitlerin efendisi diyen sallallahu aleyhi ve sellemin, çocuk doğururken ölen kadına da niye şehit dediğini anlamış olacağız. Onun için Allah yolunda şehit olanlar cennettedir, sözüdür Allah'ın bu buyurduğu gibi, üç kız çocuğu yetiştiren de Allah'ın izniyle cennettedir niye dediğini anlamış olacağız. Çünkü onun gözünde değerler farklı. Bunu anlamadıkça da, biz ashab-ı kiramın resmini çizerken hep elinde kılıç, bir mızrak, kafa uçuyor o görüntülerle hep hatırlayacağız bir Ömer tablosunu hep kılıçla tasvir edeceğiz kılıç hayatının yüzde biri bile değil yüzde biri bile değil Ömer deyince on yıl yönettiği bir devletten bir metre kumaş bile alamamış bir adam niye hatırlamıyoruz bir yönerge kanun çıkardığında, evine gidip bana bakın, devletin başı olarak şunu yasakladım, ceza olarak da şunu koydum, sizden biriniz benim çocuklarım ve eşlerim olarak, böyle bir şey yaparsanız, iki kat cezalarım sizden haberiniz olsun, diyen adamın, tavrını, niye ömerlik vasfı olarak hatırlamıyoruz? Çünkü biz cihada, bir defa sınır çizdik, kan, barut, ölüm, sakatlık, hep bunlarla düşünüyoruz. Şeytanın başının ezildiği her şey cihat Allah'ın izniyle bu dünyada. Kur'an'ın ve şeriatın yükseldiği her yerde de cihadın zaferi var demektir. Biiznillahü Teala. Bu sebeple, bu oturtmadan sonra, cihadın çeşitlerini zikredecek olursak biz, şunu söyleyebiliriz. Bir kere cihat, Altı bölümden oluşuyor. Birincisi insanın nefsiyle cihadıdır. Ama bu çizdiğim tabloyla bunu anlayabiliriz. İkincisi şeytanla yapılan cihattır. Üçüncüsü toplum içinde yanlışları düzelten, doğruları teşvik eden emri bilme'ruf nehyanil münker cihadıdır. Ve dördüncüsü toplumun içine sızmaya çalışan münafıklara karşı yapılan cihattır. Beşincisi kafirlere ve altıncısı da mürtetlere İslam'ı bırakıp gidenlere karşı yapılan cihattır. Cihadı altı tablonun içinde gördüğümüz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir mücahit olarak görürüz. Ebubekiri Bekir'i ve Ömer'i radıyallahu anhuma bir mücahit olarak görürüz. O zaman eli kılıç tutmayan Hassan İbni Sabit radıyallahu anhı bile niye mücahit oldu? Halbuki şiir söyleyip duruyordu peygamberin mescidinde. Ama kalk Hassan, Cebrail arkanda şöyle bir şiir oku bunlara diye, hadi Ali vur şunu diye kılıç kullandırttığı gibi Ali'ye Hassan'a da şiir niye okutturduğunu görürüz. O zaman işte Allah ona rahmet etsin. Necip Fazıl'ın bu topraklarda ne yaptığını da anlamış oluruz. Ne yaptı? Maliyeti nedir? Onu da anlamış oluruz. O zaman mümin bir gazetecinin takvayı kuşanarak yaptığı her eylemin nasıl cihat olabileceğini anlarız. Birinci cihat çeşidi nefis cihatidir. Nefis cihadı ne demek? Bir tarikata girip zikir dersi almak demek değil. Nefis cihadı dini öğrenmek, öğrendiğini yaşamak, üç öğrendiğini yaymak, Allah'a davet etmek ve bu uğurda oturup sabretmeyi bilmektir. Tekrar ediyorum, birinci cihat çeşidi nefis cihadıdır. Nefis cihadı ne demek? dini öğreneceksin bir defa cahilden mücahit olmaz öğrendiğinle amel edeceksin amel ettiğini yayacaksın kendi içine kapanıp kalmak yok ve dördüncü noktada onu yayarken ibadeti yaparken sabredeceksin çünkü sabırsız Allah yol katettirmiyor kimseye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi o vahiy kendisi yaşadı o vahyi etrafındakilere yaydı ve kendisine öğretilen, yaşatılan dini yaşarken sabretti. Ashab-ı da öyle. Buna biz nefis cihadı diyoruz. Bunu becerebilen birinci basamağını aşmıştır cihadı. Bu cihat cephedeki Müslümandan evinde oturan neneye kadar herkesin cihadıdır. Herkes bunun mücahididir veya cihat kaçkınıdır. İkinci olarak da şeytana karşı cihad etmek zorundayız. Bu cihad çeşidinde de bütün Müslümanlar Allah ve Muhammed diyen sallallahu aleyhi ve sellem kim varsa burada kılıç kuşanmak zorundadır. Mücahit olmak zorundadır. Şeytanın aldatmalarına, vesveselerine ve insanlardan kullandığı figürlerine karşı mücahit olmak zorundayız herkes. Şeytanın üç basamaklı saldırısı var. Bir, aldatıyor. Yanlış şeyler söylüyor. Bunu kesinlikle inanmayarak karşı taarruzumuzu yapacağız. Vesvese veriyor. Vesvese veriyor ne demek? Açlıkla ürkütüyor. Aile vesvesesi veriyor. Başka kadının, başka erkeğin daha güzel olduğunu söyleyip aileni soğutuyor sana. Hanımın senin annesi hasta olduğu için morali kırıktır, senden bıktı diye böyle yapıyor diye vesvese veriyor sana. Direniyorsun şeytana karşı. Dünyanın en cadbar adamı da olsa, en dedikoducu kadını da olsa, yaşıyorum be, Nuh'un karısından da fena değil ya la, diyorsun. Firavundan da kötü değil ya deyip asi oluyorsun. Ve şeytanın en önemli çalışma alanı ona yaran olmuş insanlarla seni engellediği zaman akrabaların, teyzelerin, halaların, hısımların, dünürlerin, tanıdıkların, arkadaşların şeytanın önünde oturup çay içen şekli oluyorlarsa sen asla onlara mağlup olmuyorsun. Abartıyorsun. İleri gitme diyorlar. Minel cenneti ve nas onlardan ve şeytandan Allah'a sığınıyorsun sen. Bu da senin birinci cihadın neydi? Nefis cihadı. İkinci cihadın ne? İkinci cihadın da şeytana karşı cihad. Onun tuzakları ve hilelerine karşı, vesveselerine karşı, insanlardan kullandığı yaranlarına karşı, elemanlarına karşı tavır koyuyorsun. Bu ikinci cihad. Müslümanın üçüncü cihadı emri bil mağruf. Ve nehyanil münker cihadıdır. Ne demek emri bil ma'ruf ve nehyanil münker? Senin bulunduğun yerde kötülük prim yapmıyor. Kötülüğü engel... Bu yanlış diyorsun. Bu yanlış. Tam cigarasını yakacaktı çocuklar. Bu gene itiraz edecek. İçmeyelim burada diyorsun diyorlar. Başka yere gidiyorlar. İşte sen mücahidsin o anda. Emri bil ma'ruf ve nehyanil münker aktif senin için seni görüyorlar ya bir sürü gene söyleyecek gel bari camiye gidelim deyip dedesinin amcasının hatırını kırmayıp camiye gidiyor mücahidsin sen çünkü ümmeti Muhammed sadece Uhud'da kazanmadı Medine sokaklarındaki gençlerin kollarından tutup camiye götürerek de ümmetin sayısını kaldırdı ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun emri bil maruf ve neyyanil münker sayesinde fasıklık ve zulüm toplumda prim yapmıyor bu sefer çünkü Lidere karşı da, siyasetçiye karşı da, şuna karşı, yöneticiye karşı, zalıma karşı, zalim patrona karşı, Allah var. Allah var. Cennet var, cehennem var, sırat var, beyefendi. Diyen adam, zulmün ve fasıklığın önüne geçen adamdır. Tabi bu bir kişi, bir gariban olursa, bir sesten bir oluşum çıkmaz ortaya. Ama onunla beraber her gelen Allah'tan kor, Allah'tan kor, derse Allah korkusu kamuoyu oluşturur algı oluşturur elbette bana birisi çıkıp hocalar bunu yapmıyorsa biz ne yapacağız diyecekler ben de onlara diyeceğim ki hocalar cehenneme girecekse peşlerinden mi gireceksiniz Siz kendi cennetinize bakın bu emri bil maruf cihadı el münker cihadı yapıldığında fasıklık ve zulüm prim yapamaz Allah'a davet aktif demektir Dolayısıyla çocukların imam e gitmesine de gerek yok. Bütün namaz kılan dedeler, neneler imam hatip okuludur zaten o zaman. Nene imam hatip okuludur. Bu topraklarda ezanın bile susturulduğu zamanlarda namaz kılmayı binen neneler ve dedeler gizlice torunlarına namazı ve abdesti öğrettiler. Bugün camiler dolu elhamdülillah. İmam hatipler 1950'den sonra açıldı. 1950'ye kadar 30 sene nerede namaz kıldı insanlar? Kim öğretti o imamı dedeler ve neneler? Okul onlar işte. Onlar okul. Emri bil maruf ve nehyanil münker cihattır. Bu sayede fısk ve zulüm kalkar. İlerleyemez en azından. İvmesi yükselmez. Allah'a davet yani din eğitimi vardır. Ve aile korunuyordur. Çünkü kadın boşamaya Kalkana karşı bütün cami, cemaati ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun diyecektir. Ne yapıyorsun sen? Diye o, o şehri terk etmek, o köyü terk etmek zorunda kalacak kadın boşamak için. Bütün Müslüman kadınlar biz de kadın değil miyiz? Ne yapıyorsun sen? Diyeceklerdir haddini aşan kadına. Ve eğitim bir seferberlik konusudur o zaman. Her yer okuldur. Her ağacın altı okuldur Allah'ın izniyle bütün bunlara sabretmenin örnekleriyle doludur toplum teşvikleriyle doludur bu kategoriye olduğu gibi bu bölüme üçüncü cihat bölümü diyoruz emri bil maruf ve nehyanil münker cihadı bir dördüncü cihat çeşidi münafıklara karşı cihat etmektir. münafık kimdir İslam toplumunun rengini sulandırmaya çalışan rengini soldurmaya çalışan müslüman görüntülü kafir demektir Buna zındık da diyebiliriz. İç düşmandır bu. Direkt bir bölümü siz münafıksınız diye hapse dolduramazsın. Ama münafıkların eylemleri bellidir. O eylemlere karşı Müslüman kendisini ve ailesini ve toplumunu koruduğu zaman kesinlikle nifak yeşeremez. Nifak Allah'ın bilerek, murad ederek İslam toplumuna attığı ayrı kutudur. İslam'ın çiftçilerine de bunu yeşertmeyin bahçenizde diye talimat vermiştir. Münafıklar ne yaparlar? İslam itikadını içlerinde değil dışlarında taşırlar. Dolayısıyla yüreklerinden gelmez bu. Mümin yüreğini de imanla doldurup nifakı söndürebilir. Allah'a ve peygamberine karşı Kur'an'a karşı çıkışları vardır münafıkların. Bu aşırılık değil mi? Bu ezilik bile bile ölüm değil mi? Niye malımızdan fakirleri besliyoruz sözüne karşı? Biz de canımızı ve malımızı Allah için veriyoruz demek bir karşı duruştur. Tağutu yani Kur'an'ın dışındaki, şeriatın dışındaki sistemleri canlı tutmak istiyorlardır. O canlı tutmaya karşı Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi, ashabı ı kiramı canlı tutmak onu çözdürecektir onlar hep kafirlerle işbirliği yapalım diye isteyeceklerdir. çünkü ruhları oradan yana mümin de mümin kardeşliğini canlı tutarak nifakı söndürecektir cihada gitmek istemeyeceklerdir mazeret uyduracaklardır cihat yapılmasın da onların yüzü kızarmasın diye gerek yok şimdi uygun değil kışın olur yazın olur diye bahaneler uyduracak mümin de kalkacak ne zamansa o zaman varız cihada diyecek Allah'ın izniyle duracaktır Allah yolunda yapılan işlere, Allah'a giden yollara barikatlar kuracaklar. Mümin de bu barikatları kıracak. Ne yapılırsa, onlar ne yapıyorsa, e, müminlerin arasında dedikodu yayarak, yanlış sözleri yayarak, fahiş cümleler veya benzeri şeyler tweetler atarak diyelim, İslam toplumunun kirlenmesini, renkli bocalamasını, bocalanmış bir toplum olmasını isteyeceklerdir mümin de hakkı, hakikati Allah'ı, Kur'an'ı ve doğruyu konuşarak doğrudan yana tavır koyarak münafıkları ezecektir aynı şekilde Allah onlar için ezan okunduğunda tembel tembel namaza giderler diyor Allah münafıkların bu görüntüsü İslam toplumunun genel görüntüsü olmasın diye ezanı duyan mümin mermi gibi yerinden fırlayacak. Böylece onlar sönmüş balon gibi rezil olup kalacaklar. Aynı şekilde onlar sürekli caminin dışında, medresenin dışında mekanlar oluşturmaya çalışacaklar. Şu kulüp, bu kulüp diyecek. Mümin de filan cami filan, mescit filan, medrese diyecek. Yani onlar İslam'ı söndürmek için ne yapıyorlarsa onun karşı tezi müminde var zaten bir toplum 100 kişiden oluşuyorsa 3 kişi içlerinde münafıklık yapıyor da 97'si Allah diyor hakkıyla oluyorsa onlar ezilip gitmek zorundalar ama müminlerin 97 oldukları halde 30'u 40'u 50'si kısırık kalırsa onlar çokmuş gibi 3 kişi oldukları halde 300 kişi gibi ses yapacaklardır Osmanlı'yı böyle çökerttiler Anadolu'da ha kanımız çok yaşasın diye naralar atıldı. İstanbul'da üç tane züppe aldı saltanatı hilafeti yerle bir etti. Öbürleri de elden ekmekten sudan kaybolduktan her şey bittikten sonra aa neler yapmış bu zındıklar dediler. Adamlar Balkanlardan nereden yürüyerek geldiler? Orada oturanlar niye bunların geldiğini anlayamadılar da kıyamet öyle koptu. Müslüman münafığın hareketini ikiye katlayan hakkı haykırıcı hareketler yapmadığı sürece azınlık oldukları halde onlar çoğunluğu susturuyorlar. Medine'de de böyle olur bu. Mekke'de de böyle olur. İstanbul'da da böyle oldu zaten. Bu demek ki dördüncü cihat çeşidi diye bir cihat çeşidi niye açtık? Çünkü Allah'a imanı ve ameli salih yükseltmektir cihat demiştik ya biz. Bu münafık gürültü yaptıkça o susuyor. Yani ezan sen istediğin kadar oku. Sen ezan okuyorsun, o davul çalınca davulun sesi daha hoş geliyor. Zurnasının sesi daha çok yayılıyor. Bu sebeple müminlerin gerekiyorsa her mahallede, her sokağın bir başına bir öbür tarafına birer minare yaparlar. Ezan daha çok duyuyorsun diye. Cami'ye gitmiyorsak bile bu vakitte ezanımız duysun bari. Çünkü bu dünya sesi daha çok çıkanın hakim olduğu bir dünyadır. Münafığın yani İslam'ı içinden kemirmeye çalışan kirpinin sesinin inmesi lazım. E o ses indirilmezse senin okuduğun Kur'an da o gürültüde neuzübillah kaybolup gidebilir. Beşinci cihat kafirlerle yapılan cihattır. İşte o huddur. O Uhud'dur. Ama sadece Uhud'da değil, ekonomi boyutunda yapıldığında da cihattır o. Siyaset boyutunda yapıldığında da cihattır o. Hiç bunun alternatifi yok. Yani cihat nedir? Gün gelir, insanoğlu, hani köleliği kaldıran bir Birleşmiş Milletler kararnamesi hazırladığı gibi, insanlık, dünyada silah kullanılmayacak diye bir noktaya gelebilir mi? gelir başka bir para kaynağı bulur şimdi silahtan geçinenler topluca insanlar okyanusa gömerler silahlarını böyle bir şey olur mu? olur e o zaman müslümanlar olarak da yok la biz illa savaşacağız mı diyeceğiz ne, mesela nasıl üniversite imtihanı yapılıyor o üniversite imtihanında İstanbul'da filan üniversiteyi kazananlar şu puan alanlardır diyor. ülkeler bilim üzerinden yarışarak bilimi mağlup olan savaşta mağlup olmuş gibi tazminat ödesin diye bir yani böyle şimdi bunu dinleyenler belki hayal görüyorlar ama çok da hayal görmeseler iyi olur şu anda da öyle yürütülüyor zaten teknolojisine dijitale hakim olan bu dünyada konuşuyor hiç savaşa da gerek kalmıyor savaşmadan önce onu perişan ediyor zaten algıyla perişan ediyor medya böyle bir savaş çeşidi değil midir yarın müslümanlar eğer savaşın böyle yapıldığı bir güne gelirlerse Onların bediri, uhudu o zaman medyayı Müslümanlaştırmak öyle medyanın patronu olup kafirler ondayken ki dizi filmlerin bin beterini oynatarak değil ama öyle yani sahibinin Müslüman olması yetmiyor. O mekanizmanın Müslüman olması lazım ki ben anlayayım. Bunda Müslüman hakim oldu. Öbür türlü bana ne? Sahibi Müslümanmış. Daha çok içimi yakar benim kafirken o çoluk çocuk oradan ahlaksızlık öğreniyordu sahibi Müslüman gene ahlaksızlık yayıyor gene, gene irin kusuyor gene necaset akıtıyor benim için hiçbir artısı yok derim dolayısıyla 5. cihat çeşidi kafirlerle yapılan cihattır bu insanları öldürmek değildir kafirle yapılan savaş küfrünü İslam'a bulaştırmak isteyen İslam'ı ve Allah'a ibadeti engelleyeni engellemektir. İnsan katliamı diye bir şey yoktur bizde. İnsan öldürmek için savaş yapılmaz. İnsanın şerrini engellemek için savaş yapılır. Bu mantık budur. Ve 6. cihat çeşidi de mürtetlerle yapılan cihattır. Mürtet Müslüman yaşarken İslam dinini bırakıp giden demektir. Dinimiz Şeriatımız İslam, isteyene gitme hakkı vermemektedir. Bu manada bir din hürriyeti olamaz. Kimse Allah'ı beğenmedi diye geri gidemez. Dinini, Kur'an'ını beğenmedi diye geri gidemez. Müslümanlığa girerken her türlü hürriyet vardır. Her türlü hürriyet vardır. Ama çıkma hürriyeti olamaz. Buna karşı çıkılacağını biliyorum. Ama ben batı kültüründen özendiği için etkilendiği için bu söze İslam nasıl hürriyeti engel oluyor diyenlere bir sorun var hangi ülke vatandaşına ben çıkacağım diye zaman güle güle diyor var mı öyle güle güle diyen bir ülke kime diyorlar onu sıfır kuruşu olan yani hiç bütçesi olmayan aç sefalet olan birisine diyorlar şöyle iyi bir serveti olan bırakıp bir ülkeyi vatandaşından gidebiliyor mu İşe yarar bir adamı salıyorlar mı? Güya serbest isteyen istediği vatandaşlığa geçer de hiç o serbestliğin uygulandığı görülmüyor ama. İlmiğini sıkmadan kimseyi salmıyorlar. Ki ülke nedir, din nedir diye bir sormak lazım. Bunlar cihadın bu dünyada uygulanmasını Allah'ın bizden istediği çeşitleridir. Bunlar hangi yöntemlerle yapılacak, nasıl yapılacak ve bu asırda niye yapılamıyor? İnşallah bir sonraki derste görüşeceğiz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin.